Biz Musa ile Haruna da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gâileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de galip gelenler onlar oldular. Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonraki nesiller için de onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Haruna. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz resullerdendi. Hani o halkına şöyle demişti: Siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı o en güzel yaradanı bırakıp hala Bahlem'e tapmaya devam edeceksiniz. Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Sonraki nesiller için de ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyasa. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o bizim tam inanmış has kullarımızdandı. Lut da şüphesiz rasullerdendi. Onun suçlu kentini cezalandırırken geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç kendisini ve ailesini kurtardık. Sonra da ötekileri imha ettik. Siz de sabah akşam onların diyarlarına uğrarsınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Yunus da şüphesiz rasullerdendi. Hani o Rabbinden izinsiz kaçıp Yolcusunu doldurmuş gemiye kendini atmıştı. Kura çekmiş, kurada kaybedenler olunca denize atılmıştı. O, yaptığından ötürü pişman bir vaziyetteyken balık onu yutuverdi. Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, ta mahşere kadar onun karnında kalırdı. Derken biz onu ağaçsız, çıplak bir sahile attık. O bitkin bir haldeydi üzerine gölge yapması için orada asma kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin nüfuslu bir şehre göndermiştik. Hatta gittikçe nüfusları artıyordu da. Yunus onları tekrar hakka çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik. Onlara Mekkelilere sor bakalım. Hala şeklerine devam edip Kız evlatları senin Rabbine erkek evlatları da kendilerine mi isad edecekler yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek Allah doğurdu derler onlar yalancıların ta kendileridirler Allah kızları oğullara tercih mi etmiş ne olmuş size aklınızı mı kaybettiniz Ne biçim hüküm veriyorsunuz öyle Hala düşünüp Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? Ne o, yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı. Bir de tutup, Allah ile melekler arasında bir soy bağı uydurdular. Ama o melekler, bunu iddia eden müşriklerin, yargılanıp cehenneme tıkılacaklarını pek iyi bilirler. Ve şöyle derler, Allah, onların iddia ettikleri şeylerden münezzehtir, çok yücedir. Ancak, Allah'ın ihlâsa erdirdiği kulları böyle olmaz. Cehenneme götürülmezler. Ey müşrikler! Ne siz, ne de sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz, ille de cehenneme girmek isteyen kimseler hariç Allah'a yönelmek isteyen, herhangi bir kulu yoldan çıkaracak bir kuvvete sahip değilsiniz. Bizim, her birimizin, Belli bir makamı ve yeri vardır. Saf saf dizilenler biziz. Allah'ı zikredip, onu tenzih edenler biziz. Müşrikler, önceleri, eğer derlerdi, daha önceki ümmetlere verilen kitap gibi bir kitap, bizde de olsaydı, biz de yalnız Allah'a ibadet eden, halis kullarından olurduk. Ama şimdi, onu red ve inkar ettiler. Fakat yakında öğrenirler. Şu kesindir ki, biz, Elçi olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki, onlar yardımımıza Mahsar olacaklar ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Artık bir süre sen onlardan uzak dur. Onları gözetle. Zaten kendileri de başlarına geleceği yakında göreceklerdir. Şimdi onlar, azabımızın çarçabuk başlarına gelmesini gerçekten istiyorlar mı? Eğer öyleyse, şunu bilsinler ki, azap onların yurtlarına inerse, o uyarılıp da yola gelmeyenlerin varacakları sabah, çok fena bir sabah olacaktır. Artık sen, bir süre onlardan uzak dur. Başlarına inecek azabı gözetle. Zaten, kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir. İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberleredir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.